Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Merhaba ben Mesut Varlık Açık Radyo'nun yeni yayın döneminde Açık Dergi'nin yeni köşelerinden biri olan Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Matbuat kelimesi malum Arapça kökenli matbu kelimesinin çoğulu. Matbu da tab edilmiş yani basılı, damga basılmış anlamına geliyor. Tab kelimesi ise mühür ve damga basma, damga, karakter anlamlarına gelmekle birlikte intiba, matba, matbu, tabiat, tabii kelimeleriyle aynı kökeni paylaşıyor. Nişanyan sözlükten edindiğimiz bu etimolojik bilgi dahi açık derginin bu köşesinde benim ne iş yapacağım hakkında bir çerçeve çizmeye yardımcı olmuştur sanırım. Genel olarak dünyanın, özel olarak da Türkiye'nin yayın dünyasından konuşacağız. Ancak yayın dünyası derken sadece bir sektör olarak yayıncılık ve onun sorunları vesaire ile ilgilenmeyeceğiz. Her türlü kitap, dergi ve yayın dünyasının pek de dokunulmayan, konuşulmayan yönleri ve elbette dahası. ...matbuat dünyasının ilgi ve yayın alanını oluşturacak. Ee, böylece bugün olacağı gibi... ...yeni yayınlanmış bir kitaptan hareketle... ...edebiyatta bir konuyu tartışmak da... ...ileriki programlarda yapacağımız gibi... ...yayın dünyasının en geniş anlamıyla... ...çağrışımlarına karşılık gelecek... ...çok çeşitli konuları ele alacağız. Bazen de belki birkaç yayını kaplayacak dosyalar yapacağız. Kısacası matbuat dünyası neymiş... ...hep birlikte göreceğiz... Bu kısacık girizgahın ardından dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeden bugünkü konumuzla ilgilenelim. Bu akşam Türkçe Edebiyat'ın önemli kalemlerinden Ethem Baran ile yeni kitabı Bulut Bulut Üstüne ve onu bahane ederek edebiyatımızda taşra meselesi hakkında konuşmak üzere birlikte olacağız. İleri de bir gün Türkçe Edebiyat'ta yeni sözler söylenmiş olacaksa bu sözlerin yüklü kısmı İstanbul'da değil, Taşra'da yani İstanbul dışında yaşayan yazarların imza, imzasını taşıyor olacak. Onların merkezden çok uzakta, onların orada kendilerine edebiyattan, yazıdan, harflerden, kelimelerden kurdukları dünyadan çıkacak sesler olacaktır. Yarınki dünyanın hakiki metinleri bence. Bunları elbette İstanbul dışında yazayan, yaşayan her yazarı kutsayacak ve İstanbul'da yaşayan her e, yazarları da toptan yerecek şekilde söylemiyorum. Böyle bir genelleme yapmak büyük haksızlık olur. Sadece edebiyatımızda Taşra'dan yavaş yavaş piyasanın ya da dünyanın değil kendi hızında ilerleyen ve yükselen sese dikkat çekmek istiyorum. Tam da bu nedenle Bulut Bulut Üstüne adlı yeni öykü kitabıyla çıka gelen eten Baran'ı konuk etmek istedim. Eten Baran Ankara'da yaşadığı için kendisiyle stüdyomuzda yüz ve yüz görüşme yapma şansımız yok maalesef. Bu nedenle telefon bağlantısı kurduk. Kendisiyle görüşmeye başlamadan önce dinleyicilerimize bir e, açıklamada bulunmam gerekiyor. Ethem Baran ile uzun yıllardır tanıştığımız ve kendisine hep Ethem abi diye hitap ettiğim için yayınları sen diyeceğim. Bunu laubaliliğime değil sizlere karşı samimi olma çabama yormanızı rica ediyorum. Ethem Etem abi matbuat dünyasına hoş geldin. Hoş bulduk Mesut'cim. E, kitabının son sayfasından bir cümle e, sanırım bu girişe uygun olacak. Sıra bana gelmiyor öykünde bir takside. Yolculuk halinde olan bir yazarın taksiciyle olan muhabbetinden söz açarken taksici birden dönüp şöyle veriyor: Abi diyorum kusura bakma hocam ağız alışkanlığı. Sen yazar mısın? <gülüyor> evet. Öyle bir cümle var. E, bu soruyu bana mı yazartıyorsun? Evet. Sen yazar mısın abi? Bazılar öyle sanıyor beni. E, ben de onları bozmamak için eee resmi çıkarmıyorum ama zaman zaman kendimi öyle hissettiğim oluyor tabi. Eyvallah. Ee, şimdi bulut bulut üstüne iyi doğrusu e, dün gece e, bitirdim ve günümü çok keyifle kapatmama e, neden oldu. Bunu sağladı e, kitabın. E, şunu fark ettim ya da şunu gördüm. E, edebiyat metinlerinin bugünlerde e, öykülerin, romanların öğretilebilir ...öğretilerek yazılabilir... ...seviyeye düştüğü... E, ...bugünlerde bulut bulut üstüneyi... ...adeta bir ibret vesikası... ...gibi okudum. E, kitaba teknik açıdan baktığımızda... ...çok farklı anlatım tekniklerini... ...hatta bazılarını ilk kez kullanıyorsun... ...kendi diline yedirerek... ...ve kendi üslubunca... ...hatta meşrebince diyebiliriz sanırım... ...kullandığın evet. görülüyor. Teknik bilmek yazarlık için yeterli mi? Şimdi teknik yazarlığın... E... Yani şey bölümlerinden eğer bir bölümleme söz konusu ya da böyle bir anlatım içerisinde bunu açıklamaya çalışırsak çok az bir kısmını oluşturur teknik. Yazarlık çok daha başka bir şey. Şimdi son dönemlerde benimle yakın çevremdeki yazar dostlarımın şikayet ettiğimiz bir konu var. Bir edebi metni kurarken yeni bazı yazarlar Mühendis kafasıyla hareket ediyorlar, hı hı. mühendis cihniyetiyle hareket ediyorlar. Ee, sadece teknikle, e, matematiksel bilgiyle, sayısal e, bir takım formülasyonlarla bir çatı oluşturacaklarını, bir ispilat oluşturacaklarını ve buradan bir yapı kuracaklarını düşünüyorlar. Evet aynen öyle. Ee, böyle bir şey mümkün müdür? Evet yapılan e, mümkündür tabii ama e, edebiyat, bu edebiyatı biraz tatsızlaştırıyor bana kalırsa. Yani Edebiyatın o e, sezgiye dayalı e, kısmını sürprizlere açık yanını e, duyguları öne çıkaran e, taraflarını hep ihmal ediyor bu. E, ortaya belki yapısal anlamda e, kusursuz bir şey çıkıyor ama e, anlamlandırma bakımından düşündüğümüzde bu neye denk geliyor çok emin değilim. Evet. Ee, yani örneğin bunun bir şeylerinden biri de belki e, yansımalarından göstergelerinden biri de kitabın ilk öyküsü olan ormanın denize düştüğü öyküsünde öykü kişisi ben artık ne yapacağımı biliyorum ama siz bilmiyorsunuz diyor. Öykü evet. de böyle kapanıyor. Edebiyatın gerçeklik dünyasında yaşayan birinin kahraman demek buna e, ne kadar doğru emin değilim ama hayatından öykü bir takım ederim. nasıl? Öykü kişisi diyebiliriz. Evet bu öykü kişisinin. ...hayatından bir takım pasajları çalıp bize gösteriyorsun, hissettiriyorsun. O kişinin dediğin gibi varlığını sezmemizi sağlıyorsun. O nedenle de o kişi ne yapacağını biliyor ama biz bilmiyoruz. Ee, öykülerde, romanlarda boşluk olmayacak, her şey bilinecek diyen... ...senin deyimiyle o mühendis kafası ile e, yazılan anlayışa bir tür meydan okuma... ...ya da karşı duruş denebilir mi bu yaptığın için? Elbette denedilir. Yani e, ben e, yazarken elime kalemi aldığımda e, düşündüğüm e, en önde gelen şeylerden birisi şudur. E, hayatın işte daraldığı noktaları hani edebiyatla yazıyla bir taraftan açmaya e, çalışırken bir taraftan da yeni boşluklar e, yaratarak e, onu göstermek, o boşlukları göstermek e, istiyorum. E, zaten... Bu boşlukları da burada da e, okur devreye giriyor. Bu boşlukları okur doldurduğu zaman e, okuma da e, anlamlı bir hale gelmiş oluyor. Yani okur, okur katkısı da e, bu şekilde e, edebiyata sağlanmış oluyor. Okur katkısının sağlanmadığı e, edebi metinlerin e, e, eksik olduğunu düşünüyorum ben. E, yazarlık atölyelerinde e, öğretilen bir takım teknikler e, insanları belli bir yere kadar e, belki taşıyabilir. Ancak e, bunun e, öncesinde şimdiye kadar yaratılmış edebi e, eserlerin, kitapların, yazarların eğer izleri yoksa, ki çoğunda yok ne yazık ki, e, çok fazla e, yol almanın mümkün olduğunu düşünmüyorum. Peki, e, bu e, minvalde yazan, bu anlayışla ee, yazan bir e, yazar olarak ee, senin kitabında kitaplarında da <gülüyor> sadece bulut bulut üstünde değil e, önceki kitaplarında da e, böyle bazı yazarların hani vazgeçemediği mutlaka kullandığı bir takım imgeler semboller vardır senin kitaplarında da mesela yağmur imgesini çocuk çocukluk ihtiyar ve ihtiyarlık e, seyahat bahçe ve hatta rakı ee, çokça karşılaştığımız imgeler konular arasında yer alıyor Her kitabında bambaşka konulardan bahsedip bambaşka e, şeyler e, alanlarda yüzmüyorsun e, Ama bambaşka dünyalar ve algılar açmayı başarıyorsun Bunu tekrara ve yavanlığa düşmeden e, nasıl oluyor bu iş? Bu için şeyi nedir? İmkanı nasıl gerçekleşiyor? Yani e, güzel şeyler söyledim. Öncelikle bunun için teşekkür ederim. Ben e, bunun bu kadar farkında değilim elbette. E, yani çok planlı e, bir şekilde bunları gerçekleştirmiş olduğumu söylemem doğru olmaz. E, şimdi sen söyledin diye e, ben de e, sesli, sesli düşünüyorum şu anda. Hı hı. Evet e, tabii ki tekrara e, düşünmemek lazım ama birbirine benzer şeyleri anlattığım çok fazla... E, Farklı alanları açamadığım doğru çünkü e, şu ana kadar kurduğum e, yani yayınlanmış kitaplarımla kurduğum e, yazı evreni de söz konusu Yazının nesnesi kıldığı e, dünyada daha derinleşmem gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Yani e, anlatmak istediğim e, şeylerin şeyde anlat kıyımı anlatabildiğimi e, söylemem zor. O yüzden belki. E, Farklılıklar geliştirerek ama gene benzer dünyaları, benzer coğrafyaları anlatmaya çalışıyorum. Peki e, burada, yani bu noktada e, bir şey düşünüyorum. E, özellikle İstanbul dışında yaşayan e, senin de içinde bulunduğun e, önemli bir takım işte tırnak içine taşralı yazar olarak e, adlandırılan e, isimler var. Hatta e, kitapta Ankara Hatları Vapuru Öykünün bir yerinde de şu cümleleri e, okuyoruz. Keyfim yerine gelmişti kısacası. Gerçi çok çok ünlü yazarlarımızdan biri son kitabında bizim gibi taşralı yazarları kastederek Türk köylüsü diyerek diye aşağılamaya kalkışmış. Taşralı insanların sıkılmaya ve hayal kurmaya hakları olmadığı gibi tuhaf sonuçlara varan, varan alaycı sözleriyle canımızı sıkmıştı. Ama yazacaklarımızı daha doğrusu yazamadıklarımız dışında hiçbir şey bizi ilgilendirmiyordu diyorsun. Bu taşralı yazar algısından biraz bahsedelim mi? Evet bahsedelim. Ben de sanıyorum bunun mağdurlarından birisi olmak üzereyim. Dönüşlü Yolculuklar kitabı çıktığından beri bu taşra tanımlaması sanki benim kitap kitaplarımın ortak bir noktasıymış gibi bilime taşınmaya ya da söz konusu bilmeye çalışıyor. Bunun nedenlerini açıkçası ben çok bilemiyorum. Yani benim taşrayı e, anlatmak ya da taşralı yazar olmak gibi bir e, tercihim söz konusu değil. Böyle bir şey yok. Ben yazmaya çalışıyorum. insan anlatmaya çalışıyorum. Ve öykü yazmaya çalışıyorum. E, seçtiğim coğrafya, anlattığım insanlar e, taşradan seçilmiş olabilirler. Kaldı ki bu taşra dediğimiz kavramın içini neyle dolduracağımız da ee, çok muğlak. Yani taşla neresi her şeyden önce. Evet. Eğer e, merkez İstanbulsa, yani bir merkez varsa taşla vardır. Merkezi e, İstanbul olarak ele alırsak, İstanbul ne kadar merkez? Bir ona bakalım. Ee, belki çok eskiden e, öyle bir merkeze söz ama bugün İstanbul'un e, semtlerini düşündüğünüz, işlerini düşündüğünüzde neresi merkez, neresi taşla? Ya da e, Ankara İstanbul'un dışında kaldı diye taşra mıdır? Ankara taşra o zaman Sivas ya da Yozgat ya da Çorum nedir? Hani belki şöyle bir de söylenebilir. E, Merkez Paris'tir. İstanbul'un taşrasıdır. Ankara İstanbul'un taşrasıdır. Yozgat da Ankara'nın taşrasıdır o zaman. Evet. Yani taşranın neresi olduğunu zaten tanımlamak o kadar kolay değilken böyle bir e, taşra e, nitelemesinin üstelik de e, sanki bu buraları anlatmak kötü bir şeymiş gibi e, bunu anlatan yazarların e, ötekileştirilmesi, biraz dışlanması ve onlara farklı hatta biraz da alaycı gözle bakılması, doğrusu bana tuhaf geliyor. E, benim gördüğüm, benim anladığım. E, İnsanın, hani bu Elias Canetti'nin sözü var, kitabı var biliyorsunuz. Evet. Ee, i̇nsanın taşrası. Yani benim e, belki anlatmaya çalıştığım, da anlattığım şudur. Ee, i̇nsanın e, zihnin taşrası, insanın içindeki taşra, onu anlatmaya çalışıyorum. Bu da e, her insanda vardır. Hatta bir yerde söylemiştim, işte taşra insanın çocukluğudur demiştim. Yani hı hı. insanın dışında kalmış olanlar belki şey, taşra. Taşra kavramını doğrudur tanımlayamıyorken, taşranın neresi olduğunu bilemiyorken ya da bir başka ifadeyle e, her yer taşra olmuşken e, o zaman anlattığımızı e, taşraya anlatıyor diye ya da anlatan yazarı taşraya anlatan yazar diye e, başka bir yere koymaya çalışmak bence beyhude bir çabadır. Öyle düşünüyorum. Evet. Evet. Yani hazırladığım birkaç en azından soru daha vardı ama maalesef süre su gibi akıp gitti ve programı kapatmak durumundayım artık maalesef. Katıldığın için çok çok teşekkür ederim. Ben Son teşekkür olarak ediyorum. eklemek yeni istediğin bir şey varsa. Bir programın hayırlı olsun. Başarılar diliyorum. Yol açık olsun programın. Çok teşekkürler. Ee, sağ olasın. Eyvallah. Buradan da e, Ankara'ya, senin vazitanla, Ankara'da okuyan ve yazan herkese e, haseten selamlar göndermiş olalım. Size de aldık, kabul ettik. Eyvallah. Çok teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Efendim, Eten Baran ile yeni öykü kitabı Bulut Bulut Üstüne çerçevesinde bir sohbet gerçekleştirdik. Edebiyat dünyasından bu haftalık bu kadar. Görüş, öneriyi, eleştirileriniz ve paylaşmak istediğiniz yayınlarla ilgili iletişim için e-posta adresimiz matbuatdunyasi@gmail.com. Aynı ayrıca Matbuat Dünyası'nın Facebook sayfasında aynı amaçlar için kullanabilirsiniz. Haftaya yine aynı gün ve saatte Matbuat Dünyası'ndan bir başka konuyla buluşana dek şimdilik hoşça kalın. Zaz'dan geceden gözü kamaşmış olanlar için bir şarkıyla veda ediyorum. Ebli'yi paglanuyi. iyi akşamlar.